Ahmedu wenestainu wenestagfiru wenastegfir. Ana'ud billahi min amalina. ve men yudlil Ve la illallah la ve abduhu ve Ya tuqati ve la illa Ya min minha rijalan فيتقوا الله ليتساءلوا ويولوا حافظ الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم الله ورسوله فاز بعد فعباد الله كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل وكل وكل Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selatü selam getiriyorum. Evet, Ehl i Sünnet ve'l-Cemaatin <gülüyor> sahip olmuş olduğu akidenin özelliklerinden <gülüyor> bahsediyorduk. Üçe mi geldik bugün? Evet. Okuyalım Osman. <gülüyor> Üç. Doğru, bozulmamış fıtrata ve Selim Akla uygun olması. Evet bu çok önemli. Şeyhülistan ün bu mukayidenin üzerinde çok durur bozulmamış fıtrat. Şimdi bozulmamış fıtrat ne de fıtrat ne demek? Fıtrat insan doğası. İnsanın tabiatı. Yani insanın cevheri kendisi. İnsan doğası, insan tabiatı, fıtratı ve ne? Selim akıl. Ama ikisi de ne olmamış olacak? Bozulmamış olacak. Eğer akıl selim kalmışsa zaten bozulmamıştır. Fıtrat da selim kalmışsa bozulmamıştır. Hani hadis-i şerifte diyor ya Hüsri hadis-i şerifte, peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbinden naklettiği hadiste ben kullarımı neler yarattım diyor. Hanifler, Hanifler olarak yarattım değil mi? Hanifler. Daha sonra şeytan geldi onları ne yaptı? Bozdu, kandırdı. İşte yani insan fıtrat yani doğası üzere Allah'ın ona vermiş olduğu fıtrat üzere ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Ve o akıl da o salim fıtratla birleşir. İslam işte buna tamamen uygundur. Çünkü İslam insan için vardır. İnsanı yaratan Allah İslam'ı o insanlara ne yapmıştır? Vermiştir, indirmiştir. Hal böyle olunca eğer fıtrat selimse, bozulmamışsa, akıl da selimse bozulmamışsa bunun İslam'a muhalif bir yanı ne yoktur asla olamaz, mümkün değil. Hani hep söylüyoruz ya, Şehri Selim Teymiye şunu söylüyor. Sahih nakil hiçbir zaman için sahih neyle? Yani sarih neyle? Akılla ne yapmaz? Çelişmez. Sahih nakil yani vahiy sahihi, zayıf uydurması değil. Neyle? Sarih akılla çelişmez. Nedir akıl? Nedir akıl? Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu ne? Meleke. Ne melekesi? temiz melekesi. Yani iyi kötüden Kötüyü iyiden ayırt edebilme melekesi. O melekeyle birlikte mükellefiyet geliyor. Şimdi akıl küçümsememek lazım. Akıl çok büyük bir nimet. Akıl olmasa iman nimetinin İslam nimetinin kıymeti olmaz. Deli için iman ve İslam nimetinin bir kıymeti var mı? Yok. He, çok önemli. İşte Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu akıl sayesinde biz bu nimetin İslam ve İman nimetinin farkına varıyoruz. O bakımdan aklı küçümsememek lazım. Yani bu akıl insanı insan yapan meleke. İnsanı insan yaptığı gibi mükellef yapan meleke. Yani insan aklıyla önce insan oluyor, sonra Müslüman oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir cümle. İnsan aklıyla önce insan oluyor. Çünkü hayvanlardan diğer canlılardan ayrılıyor. Sonra da o aklıyla ne oluyor? Müslüman oluyor. Yani önce insan olma vasfı, sonra Müslüman olma vasfı geliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü aklı olmayanın, insanın İslam'da neyi yok? Teklifi yok. Ne değil? Mükellef değil zaten. Kalem kaldırılmış. Yani doğrudan Allah Azze ve Celle onu muhatap kabul etmiyor. Etmediği için de teklifi ondan kaldırıyor. Mükellef sayılmıyor. Bakın mı? Akıl büyük bir nimet. Önemli olan aklın saf kalması. Bozulmamış kalması. Akıl nasıl bozulmaz? Eğer fıtrat bozulmamışsa bozulmaz. Bir insanın fıtratında eğer bozgunluk varsa bu akla sırayet eder. Zıttı da böyle. Aklında bozgunluk varsa nereye sırayet eder? Fıtrata. Siz fıtratı kalp olarak düşünün. Fıtratı ne olarak? Kalp olarak düşünün. Aklınızı zihin olarak düşünün. Fıtrat kalp, akıl ne? Zihin. Düşünsel faaliyet. Sizin kalbiniz bozuk olursa zaten neyiniz de bozuk olur? Aklınız da bozuk olur. Aklınız bozuk olursa kalbiniz de bozuk olur. Onun için İmam Gazali diyor ki akılla kalp arasında diyor doğrudan bir ilişki vardır. Ne demek? Yani siz ne aklı kalpten ne yapabilirsiniz? Söküp alabilirsiniz. Ne de kalbi akıldan söküp alabilirsiniz. Ve bununla alakalı bazı neler? Naslar zikrediyor. Mesela o sadırdaki ney? O sadırdaki ney? Et parçasını. Et parçasını ne yapması? Meseleleri idrak etmesini gündeme getiriyor. Çünkü biz biliyoruz ki öyle naslar var ki gerçek görenin aslında ya da gerçek bilenin ne olmadığını, şu akıl olmadığını, ne olduğunu, şu sadrın içindeki kalp olduğunu bize ne yapıyor? Ne yapıyor? Gösteriyor. Yani demek ki o kalp dediğimiz hadise bazen aklın kendisi de olabiliyor. Yani ne olarak? insanın bünyesinin İslam önünde, İslam dini önündeki mükellefiyeti yönüyle. Ama siz eğer organ olarak bakarsanız elbette ki kalp neden farklı? Akıldan farklı. Ama Allah Azze ve Celle indindeki mesuliyetiniz yönüyle bakarsanız Allah Azze ve Celle sizin neyinize bakıyor? Kalbinize bakıyor. Yani aklınıza bakmıyor mu? Hayır. Mükellefiyet yönüyle ikisi zaten bir. Birbirinden ne yapmıyoruz biz bunu? Ayırmıyoruz. He. Yani insanın doğası bozulmamışsa, aklı selim kalmaya devam edecektir. E böyle olunca da onu yaradan Rabbinin, ona vermiş olduğu saf cevher üzere kalacaktır. Saf. E halif yarattım diyor. Sonra şeytanlar geldi diyor. Bu şeytanlar doğrudan iblisin şeytanları da olabilir ya da iblisin şeytanlarının insi de olabilir. Yani bir örnek verelim mesela. Şöyle bir sahabeye bakalım. Sahabeye bakalım. Sahabe, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini kabul etme ile birlikte eskilerden arınmışlar artık değil mi? Eski cahili adetlerden ellerinden geldiği kadar arınmaya gayret etmişler. Ama bir zatu envat skandalı yaşanmış mesela. Bak skandal diyorum, değil mi? Ha, nedir zatu envat? Bilen var mı? Ağaç. ağaç. Ağaçlara ne takmak? Kılıçları. Kılıçları takmak ya da ip bağlamak ya da işte havlu bağlamak. Anadolu'da olan yönüyle. Ya da onun Araplarda, Araplarda daha çok kılıç bağlama var. Altına girip kuşanma. İşte peygamber Efendimiz (s.a.v.) gayret ediyor. Ama eskiden bazı neler var? kalıntılar var. Yeri geldiğinde bunlar ne yapabiliyor? Su yüzüne çıkabiliyor. Atıyorlar ve saf bir neye? imana sahip oluyorlar. E şimdi sahabenin eskisi var. E bizim eskimiz yok. Biz elhamdülillah Müslüman doğduk. Çünkü Müslüman anadan babadan geliyoruz. Peki niye sahabe kadar fıtratımız temiz değil? Aklımız temiz değil? Çünkü bizim bir farkımız var. Bizim din namını almış olduğumuz su bulanık onlar bulanık sudan din almadılar Kur'an iniyordu o Kur'an'ı yaşayan canlı örnekte aralarındaydı şimdi bir peygamber ezilatı vs ondan doğrudan alıyorlardı fıtratları bozulmadı onun için Şeyh Albani'nin Allah gani gani rahmet etsin şu cümlesi beni her zaman çok düşündürür derdi ki sahabenin işi bize göre kolaydı neden biliyor musunuz? Çünkü bir Vasili ibn Atalar, bir Cehem ibn Safvanlar, bir Caat bin Dirhemler onların arasından çıkmadı arkadaşlar. Onlar bizim aramızdan çıktı. vasil ibn At'a geldi Mu'tezile'yi kurdu. Cehem bin Safvan geldi Cehmiye'yi kurdu. Caat bin Dirhem geldi Cehmiye'yi dallandırdı, budaklandırdı. Derken öyle itikadlar ortaya çıktı ki e bununla birlikte ne karıştı? Yunan felsefesi karıştı. Bununla birlikte ne karıştı? Hint felsefesi karıştı. Derken bir kokteyl. Müşekkel işte çorba. Şimdi bu insanların aklı nasıl selim kalsın? Kolay mı aklın selim kalması? İlla iblisin gelip aklını çelmesi gerekmiyor. İblis kılığındaki bir adam gelir aklını çeler. Şimdi burada diyor ki işte diyor, o İslam var ya o İslam. O nazif İslam. O Allah'ın peygamberine vermiş olduğu, içinde hurafenin bidatinin olmadığı o İslam akla da uygundur, fıtrata da uygundur. Yeter ki her ikizde ne kalsın? Evet. Salim ve selim kalsın. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Birazdan bunun önemine bina et, İbn-i Kayın'dan bir iki şey okuyacağız burada dersin sonunda o zaman daha da iyi anlayacağız. Yani akıl doğruları insana gösterir aslında. Şurada şu tartışmayı yapmayacağım. Doğru, akıl o doğruyu doğru kabul ettiği için mi doğrudur? Yoksa vahiy o doğruyu doğru kabul ettiği için mi doğrudur o doğru? Bunu kelamcılar tartışmışlar. O bizim e, ilgi alanımıza girmiyor. Çok önemli değil. Şimdi olaya bir perspektifle bakalım. Sonra ikinci perspektifle bakalım. Aklın doğru kabul ettiği doğrudur. Şimdi eğer aklı Selim'in doğru kabul ettiği doğrudur diyorsan olabilir. Çünkü akıllar mütefavit. Değişik değişik. He. Ama bazı temel doğrular vardır. Orada Selim Akıl her yerde devreye girer. Yani mesela, mesela, mesela, hırsızlık yapmak. Ne yapmak? Hırsızlık yapmak. Ya da durup dururken haksız yere adam öldürmek. Hangi medeniyete bakarsanız bakın. Nedir bu? Kötüdür. Çirkinir. Kötüdür, çirkindir. Neden? Neden? Yani bu medeniyetlerde münezel bir din olmuş, inmiş olabilir, inmemiş de olabilir. Neden? Çünkü insanın fıtratında, doğasında ha, haksız yere birini öldürmek ya da birinin malını çalmak, gasp etmek kötüdür. İnsanın mayasına aykırıdır bu. Aklı selim, egemen gelir. Hakim olur. Ancak ha, bunu istimrarlı bir şekilde devam ettirmek iki şekilde olabilir. Yani kimsenin ...canına, haksız yere kıymayacaksın... ...hırsızlık yapmayacaksın. İki şekilde... ...bunu sağlayabilirsin. Bir... ...ya kuvvet ve baskı kullanarak... ...yani öyle bir diktatör... ...rejim olur ki... ...işte komünizm bunu ne yapmıştı? Belli bir dönem... ...sağlamıştı. İşte Arnavutluk'ta... ...özellikle mesela ben Arnavut... ...öğrencilerle görüşüyorum anlatıyorlar bana. Yani aynen Hazreti Ömer'in... ...adaletinde olduğu gibi evlerin... ...kapıları pencereleri açık kimse kimsenin malına tenezzül edemiyor. Ama istemediğinden değil arkadaşlar. Korktuğundan Allah dolayı. Allah korkusundan. Korktuğundan dolayı. Allah korkusu değil. Kırakın. Kanun korkusu. Kanun korkusu. <gülüyor> ya bu iktidarla güçlü olabilir. Uyuyor şimdi başka tarafta. Ya iktidarla ya güçlü olabilir. Ya da kalbi ne yapmayla hakim kılmayla olabilir. İşte bu iman. Biz buna iman diyoruz. Kalbi hakim kılma hiç iktidara güce bakmaz. İnsan dediğimiz mekanizmayı harekete geçirir. Sen Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etme. Sen onu göremezsin ama o seni görür. Bununla hareket etme. Bu çok önemli. Bir de bunun dışında ne var? Her ikisini de ne yapar? Ortaya koyan mekanizma var. İşte o bizzat dinin kendisi kalpten dörte şeriatın kendisi hem kalbe hem de neye tevbihe istinkara meyleden itimat eden yani kalplerin hakimiyetini sağlayacak ama şunu bilecek insanoğlu beşerdir şaşar onun içinden neler çıkabilir şeytanların fıtratlarını ya da akıllarını çeldi insanlar çıkabilir onların da engellenmesi için ne kullanılmalıdır ney Kısas Sizin için kısasta ne vardı Diyor Allah Azze ve Celle? Hayat Görüyor musunuz? Kısasta hayat Çok önemli Çünkü imanın şu yeryüzünde Hakim olabilmesi için Kısas şart yani Biz buna güç diyoruz Ne diyoruz biz buna? Güç diyoruz Yani buradan şuna geliyoruz İslam dini Fıtratı selime Ve aklı Sahihe sarihe uygundur bu insanlar bu kelamı mezheplere boğulmadan önce tek bir din üzere, tek bir anlayış üzereydiler. Hatta kelamla iştigal edenler bile daha sonra yaptıklarının yanlış olduğunu anlamışlar. Ve temennilerini ve dualarını keşke şu kitapları okumasaydık da Nisabur'un yaşlılarının dini üzere ne yapsaydık? Ölseydik, Ölseydik diyerek nitelemişlerdir. Çünkü niye? Nisabur'un yaşlısının böyle bir problemi var mı? Allah var mı yok mu? bu tartışmaz. Allah cevher mi araz mı? Bunu tartış Allah var ya işte Allah var. Kur'an da var demiş. Peygamber de var demiş. E benim aklım da var diyor. Şimdi bu işin bir ciheti. Vahiy akıl meselesiyle alakalı. Tabii çok meseleye girmeyeceğim. Daha önce biz bunlara çok girdik ama burada ikinci üzerine durmak istediğim olay var. Şimdi İslam eğer neye? Fıtrata uygunsa. Başka Sarih akla, sayı akla uygunsa o zaman meseleler ispatlanırken sadece vahile de ispatlanmaz demektir. Hep söylüyorum. Şehir İslam'ın, İbnül Kayyim ve diğer alimlerin kullandığı bir metot var. Meseleleri ispatlarken kitapla, sünnetle, akılla ve neyle ispatlıyorlar? Fıtratla. <gülüyor> Mesela Allah'ın ulûhu yani yukarıda olması meselesi Kitap ve sünnetle ispatladıkları gibi bunu neyle ispatlıyor aynı zamanda? Fıtrat. Hem fıtratla hem de neyle? akılla. Neden? Neden? E, ulu, Allah'a ait bir ney? Sıfat, zati sıfat. E, bizi yaratan Allah bizim mayamıza muhakkak bunu ne yaptı? Koydu. Çünkü bize kendi ruhundan ne yaptı? Üfürdü. E, hal böyle olunca siz ne yapamazsınız? Ya vay be Şeyh İslam'a bak. İbni Kayyım'a bak. E Kur'an ve sünnetle yetinmemiş, bir de fıtratla akılla ispatlamış diyemezsiniz. Çünkü siz Kur'an ve sünneti akılsız anlayamazsınız ki. Kim ki Allah'tan hayır dileyecekse dinde onu fakir kılmasını dilesin. Bunun Türkçesi iki şekilde olabilir arkadaşlar. Dinde akıllı kılması ya da dinde anlayışlı kılması. Dinde akıllı, herkes akıllı değil çünkü. Herkes akıllı değil. Ya akıllı kılacak seni? Ki akıllı kılarsa anlayışlı olursun. Zeki olmayan adam, akıllı olmayan adam anlayışlı olmaz ki. Herkesten bak, müştehit çıkmıyor. Herkesten muaddis çıkmıyor. Akıllılar, müştehitler, zekiler, anlayışlılar. Evet. Demek bu da çok önemli. Okuyalım zaten. Meseleyi kısaca özetliyor. Evet. En güzünler ben cemaat akidesi düzgün fıtrata ve sarı akla uygun bir akideydi. Şehvet ve şüphelerden arınmış akıl, hiçbir zaman illeti bulunmayan sahih nasza muhalefet etmez. Diğer akide inançlar ise fıtratı körelten, akılları ahmaklaştıran, vehim ve iftiralardan ibarettir. Dört. Söz, amel ve itikatta senedinin Resulullah sana selleme tabiine ve din imamlarına ulaşması. Evet. Şimdi biz dini zaten üç unsur olarak görebiliriz. Burada zaten onu vermiş. Söz, amel ve itikat. Bunları birbirinden ayırmıyoruz aslında biz. Yani her sözün neyi var aynı zamanda? itikadı var ve ameli var değil mi? Mesela eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve eşim şimdi bu söz ama bunun kalpte yer bulması lazım. Kalpte yer bulmadan telaffuz edilmişse seni sadece Müslümanın kılıcından kurtarır ama münafık kalabilirsin. Müslümanın neyinden kurtarır? Kılıcından ama münafık kalabilirsin. Bak. Başka? E sen eşeden la ilahe illallah diyeceksin. E ondan sonra kalkıp Allah şirk koşacaksın. Bu mümkün mü? Ya namazı bırakacaksın. Bu mümkün mü? Yani siz bunları birbirinden ayırt edemezsiniz. Bunlar aynı. Ne diyor şimdi? Söz, amel, itikat. Bütün bunların bir senedi olacak. Senedi. Şimdi bir amelin kabul edilebilmesi için ne lazım? İki şartı lazım. İhlas. Sonra mütabaat. Nedir o mütabaat? Senedin kendisi. Nedir senet? Yani siz bunu ya Kur'an'dan bir ayete ya Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sabit bir neye? Sahih sünnete, hadise ya da seleften bir imama ne yapmak zorundasınız? Evet. Ulaştırmak zorundasınız arkadaşlar. Eğer ulaştırmazsanız he, ortaya konan sözün, amelin, itikadın neyi olmaz? Kıymeti olmaz. O zaman başlarsın tartışmaya. İşte Edison çok hayır yaptı. Bak şu elektriği buldu. Bu elektrik olmasa biz böyle güzel güzel gözlerimizin rengini göremeyecektik. Bunlar safsata. Bu üçünün bir senede dayanması lazım. Nedir o senet? Kur'an'dan bir ayet ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis ya da seleften bir ney? Nas. Ki biz buna ne diyoruz? Kur'an ve sünnet. Bakın, biz sünnetin geçen ders hatırlarsanız neyini yaptık burada? Tarifini yaptık. <gülüyor> sünnetten bir selefi ne yapmıyoruz? Çıkarmıyoruz. Çünkü niye? bir sünnetten selefi çıkaramayız. Peygamber Efendimiz sünneti, hadisi kendine nispet etmiş ama... Sünneti başkalarına da nispet etmiş. Kime? Hulefayı, Raşid. Raşidine. Ama bakın hadisi onlara nispet etmemiş. Onun için hep tavsiye ediyorum. Diyorum ki ilim talebesi Arapça biliyorsa Fethülbari'yi okuyacak. Yani emin olun ben bu ayrımı orada gördüm tüylerim diken diken oldu. Diyor ki İbni Hacer. Allah Resulü hadisi kendine nispet etmiş. Ama sünneti kendi gayrına da nispet etmiş. Ya ben yıllardır okurum hadisi. Size benim sünnetim ve benden sonra gelen Raşid Halifelerimizin sünneti lazım. Ya ben ama hadis olarak onu algılıyorum. Ama bak fıkha bak. Hadisi sadece kime nispet etmiş? Kendisi. Kendine. Ama sünneti kendi gayrındakine de nispet etmiş. Niye? Şunu göstermek <gülüyor> için. Sünnet sadece Peygamber Efendimizin neyinden oluşmuyor? Sözlerinden, eylemlerinden oluşmuyor. O üç kutlu nesnede işaret var. Yani sahabe, tabin ve etbata. Görüyor musunuz fıkıh? Yani sünnet bunların hepsi. Siz bunları atamazsınız bir kenara. Attığınız an orada da haciz kalır. i̇bn Azim gibi ya neyine kışına tutunursun ya da sofiler gibi kabuğunu bırakır kendine göre sadece neyine özüne yapışırsın. Halbuki bize kabuğu da lazım, özü de lazım. Bize hepsi lazım. Ne sadece dışına tutunacaksın, ne de direkt merkezine tutunduğunu iddia edeceksin Hayır. Bize hepsi lazım. Yani Hazreti Ömer siz bir sünnet olur mu? Muhafakat Ömeriye. Geçen gün bir bahis hazırlıyorum. Eşrûtül en Ömeriye diye. Ömeri şartlar biliyor musunuz? Ömeri şartlar nedir? Ha, bu gayrimüslimlere özellikle İslami ülkede nasıl yaşayacaklarına dair kurallar koymuş Hazreti Ömer. Gayrimüslimler İslami ülkede yani İslami ülkedeki gayrimüslime ne diyoruz? Zımmi. Ha, zımmilerin nasıl yaşayacağına dair kurallar koymuş. Yani başındaki takyeden ayağındaki çoraba kadar bütün elbisesiyle, kuşamıyla, her şeyiyle. Hiçbir şey Müslüman'a benzemeyecek. Heh. Şimdi alimler diyorlar ki bu Şurutul Ömeriye var ya diyorlar. İslam devletinin bel kemiğini oluşturmuştur. Bunların çoğuna Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan ne yapmamıştır? İşaret etmemiştir. Zımri işaretler var. Ama o Şurutul Ömeriye dediğimiz iki sayfalık bir metindir o. Bir dahaki ders getiririz okuruz inşallah burada. İki sayfalık bir metin. Heh. Orada İslam Devleti'nin zımmilere karşı temel özelliklerini sıralamış. E siz İslam Devleti kuracaksınız. Ömer'in Şurutul Ömeriyesini atacaksınız. Ondan sonra Zekeriya Beyaz gibi televizyonda kalkarsınız. cari resimlerini gösterirsiniz işte. Mümkün değil. Yani alay ettiği aslında kim biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in uygulaması o adam. Evet mümkün değil yani yaşayamazsınız. Siz İmam Ahmed'i bir kenara atıp yaşayamazsınız. İmam Şafii'yi bir kenara atıp yaşayamazsınız. Hasanü'l ül Basri bir kenara atıp yaşayamazsınız. Bu demek değil onlar kutsallaştırıyorlar. Hayır o apayrı bir olay. Meseleleri karıştırmayacağız. Yani gayret etmişler. Anlayışlar geliştirmişler. Biz onlara ne yapacağız? Bakacağız. İhtilaf etmişlerse biz de ihtilafa garp olacağız. Ne demek garp olacağız? E onlar ihtilaf etmişse hayli hayli biz de. İhtilaf edeceğiz. Evet. Yani onların onların ihtilaf ha, etmekten başka alternatifi olmadığı bir meselede biz hani ittifak edelim et bakalım <gülüyor> ittifak. Hadi et. Et de görelim nasıl ittifak edeceksin. E ya hocam ama sen geçen ders demiştin ki yani eğer ihtilafta rahmet varsa ittifakta azap. E bak yine konuyu karıştırdım. Biz ihtilafı met etmiyoruz vakadan bahsediyoruz. İhtilaf etmişler mi bazı mesellerde? etmişler. E bak biz de itilaf ediyoruz işte. Bu apayrı bir olay. Yani meseleye bakarken doğru gözlükle bakacağız, yanlış gözlükle bakmayacağız. Evet, yani ne diyor şey o senet. Bir senedin var mı? Şimdi bak çok güzel bir söz bu, senet. Yani ne demek bir senedin var mı? Yani işte o Kur'an natıktan, yani konuşan Kur'an'dan. Konuşan Kur'an ne? Konuşan Kur'an ne? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi. Çünkü Kur'an'a biz senet arayamayız. Mütevatirdir o. Bir insan hadislerin vurudiyetinde şüpheye düşse kafir olmaz. Ama Kur'an'ın vurudiyetinde neye düşemez? Şüpheye düşemez. Hadislerin ihticacında şüpheye düşerse kafir olur. Dikkat edin. Bunlar ilmi tabirler. İhticac mı? He. Yani şu hadis sayı midir değil midir meselesinde adam ihtilaf etse şüpheye düşse kafir olmaz. Ama şu ayet sayı midir değil midir diyemezsin. Ancak sayı bir hadis he, mevcuttur. Bu hadise amel edilmez dese kafir olur. Çünkü o zaman ne yapmıştır? Hevasından hiçbir şey konuşmayan o peygamberin sünnetini tamamen ne atmıştır Kalır. Atmıştır. O farklı bir olay. Karıştırmamak lazım. Vurudiyetteki şüphe farklı bir şüphedir. Yani bize sayı olarak geldi mi gelmedi mi? Acaba şu senetteki rabinin durumu ney? Ama hadis sayı Buhari rivayeti e, üzerinde de ulema tamamen telakki kabul yapmış. Ondan sonra sen kalkacaksın diyeceksin ki ben hadislerle amel etme. Bu farklı bir olay. Karıştırmayalım. Heh. Yani işte senedin var mı? Nedir o senedin? Konuşan sünnet. Nedir konuşan sünnet? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir Ebu Bekir'den bir Ömer'den bir naz, Hasan-ül Basri'den bir Var mı? Mevcut mu? E yok. E peki yoksa sen ibadeti, tevkifi olan ibadeti, itikadı, yani mesela şöyle bir soru sorsam ben size. Allah'ın sıfatlarında nesf olur mu? Olmaz. Kıyamette nes olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Bir düşünün. Niye olmaz? Şimdi Kur'an'da Allah'ın sıfatlarında nes olmaz diye bir kaide var mı? Biz bir ayet geridir onun yerine daha bir iyisini getirerek nes ederiz diyebiliyor icabında. Şimdi bakın. Haberlerde nes olmaz. Ne demek haberlerde nes olmaz? Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı bir nes yaşayabilir miyiz biz? Olmuş bitmiş bir olay değil mi? Neyin nesini yaşayacaksın sen? Bu işte akli bir Kur'an mı? E başka? E kıyametle alakalı bir nes? Mümkün değil. Yani Allah kıyameti koparacak sonra vaz mı geçti? Allah'ın sıfatlarıyla alakalı bir nes mümkün mü? Nes nerede olur? Hükümlerde olur, hükümlerde. Hangi hükümlerde? Hangi hükümlerde? Aç감이 hükümlerde. Fıkha konu olan hükümlerde. Yani demek ki bak itikatta nes yok. İtikatta ne solmayınca akla demek ki ne yapamazsın, dayanamaz. Neye dayanmak zorundasın sadece nasla dayanmak zorundasın. Heh. Hal böyle olunca bir senedin olacak, muhakkak olacak. Senet olmadan kalkıp ortaya bir şey koymak mümkün değil. Evet, o mucize değil. Bu özellik eli Sünnet'in özelliklerinden birisidir. Gerek Şia. Gereksiz daha başka birçok ehli sünnet düşmana fırkalar, ehli sünnetin bu özelliğini itiraf etmiştir. Çünkü onlarda senet yok. Senet, ehli sünnete has bir meslektir. Senet, ehli sünnete has bir meslektir. Meslek. Meslek ne demek? Yol demek. Yol. Sülük yani, Bizdeki anlamdaki iş meslek değil. Ehli sünnet has. Şu. Adem'den bu yana insanlık içinde de senet sadece kime hastır? Ümmeti Muhammed'e hastır. Çok önemli bu. Ama şiaya bakın siz senet yok, sepet yok. Sofilere bakın, rüya yeterli. Keşif ilham yeterli. Ama biz böyle öyle mi? Şimdi geçen gün bir ravi var ona bakıyorum ben. Aman Allah'ım. Hangi esere elime attıysam oradan adam çıkıyor. Şimdi bazen raviler olur. Onlar 3-5 eserde olur. 10 kitaba el attım, 10'unda da çıktı. Okumaktan bıktım. Ya dedim ki bu alimlerin hiçbir işi yok muydu arkadaşlar? Ya? Yani bu adamdan 500 yıl sonra yaşamış adam, nasıl olmuş da bu adamla bu kadar iştigal etmiş? Yani Necmi'den 500 yıl sonra bir adam çıkacak, gelecek. Necmi'nin bütün hayat şeceresini ortaya koyacak. Çok büyük bir iştir bu ha. Çok büyük bir iştir bu. Çok kolay bir iş değil bu. En son dedim ki Necmi dedim. Sen bunca şeyi okudun. Hepsini bir kenara at. Aç İbn Hacer'in takribini. İbn Hacer takripte iki kelimeyle adamı özetlemiş. Saduk lahu evham. Saduklu evhamları var, vehimleri var. Bitti. Ama bakın arkadaşlar yani yüzlerce sayfadan sonra i̇bn Hacer'in ulaştığı netice bu. E bunu yani herkes yapamaz. ehl Sünnet al. Şah ne anlar bu işten? Sofiler bu işten ne anlar? Bunu yapabilmek için ehl Sünnet'in işe şu özelliklerini kapmak lazım. Bu kitabın önemi burada işte. Yani böyle kitapların önemi burada. ehl Sünnet'in menhecini kapacaksın. Bu özellikleri bildiğin zaman... Ehli sünnette taviz vermez bir hale gelsin. Bilmezsen verirsin işte. Ehli sünnetten neymiş? İçi boş bir kavram. Ümmeti Muhammed'i ehli sünnet, gayri ehli sünnet diye niye bölüyorsunuz? Kur'an'da ehli sünnet kelimesi geçiyor mu? Başlarsın safsata yapmaya. Bu söylediklerin hepsi Kur'an'da geçiyor. Hepsi de hadislerde geçiyor. Şurada ziklediler, hepsi geçiyor. Ama anlayana. Evet, devam. Allah'a hamd olsun ehl-i sünnet itikadının asıllarından hiçbir asıl yoktur ki onun kitaptan sünnetten ya da selefi salihinden bir aslı ya da dayanağı olmasın diğer bidat inançlarında ise durum tam tersinedir onların ne kitaptan ne sünnetten ne de selefi salihinden bir senetleri yok. arkadaşlar o selefi Salihin altını özellikle çizin bak özellikle Bunsuz bir ehl-i sünnet anlayışı yok Yoksa maturililikle de i sünnet olur. Eşarilikle de i sünnet olur. Çünkü onlar da neye dayanıyorlar? Kitap ve sünnete. Bakın altın özellikle çiziyorsunuz. Biz kitap ve sünneti Selefi Salih'in anladığı gibi anlarsak ehl sünnetin gerçek temsilcisi oluruz. Yoksa birileri de ehl sünnetin temsilcisi olduğunu iddia eder. Tamam. Pek çok meselede temsilciler midirler? Hiç problem yok. Yani Bugün eşaliler ve maturiler, aradıklar ehl sünnetin dışında değildir. ehl sünnete muvafık bütün meselelerde ehl sünnettendir. Ama isim sıfatlı ehl sünnete ne değildirler? Muvafık değildirler. Kaderle ilgili bazı meselelerde ehl sünnete muvafık değildirler. İmanın ile ilgili meselelerde ehl sünnete muvafık değildirler. E ama bu nedir biliyor musunuz? Yani bin meselede üç beş mesele. Bir Şia gibi bin meselenin altı yüzü yedi yüzü değildir. Onun için karıştırmamak lazım. He. Hep söylüyoruz, ihtilafi iftira hükmüne çıkarmamak, iftira da ihtilaf hükmüne indirgememek lazım. Ne anladık bunda? İftirat ve teftire kaçma. İhtilafı iftira neyine seviyesine çıkarmamak. Bu ümmet fırkalara ayrılacaktır diyor Lesli Atölyesi'm. 72, 73. Bir arçı hepsi cehennemde. Orada ihtilaf edenlerden bahsetmiyor, fırkalaşanlardan bahsediyor. Ona dikkat edeceğiz. Yani siz ümmet Muhammed'in arasındaki fıkıh ihtilafları, iftira hükmüne ne yapmayacaksınız? Vardırmayacaksınız. Ama iftirakı da ihtilaf hükmüne vardırmayacaksınız. Yani Şia ile bizim aramızda ne var canım? İhtilaf etmeyeceğiz. Hayır. Şia ile aramızda ihtilaf yok. İftirak var. Ona çok dikkat edeceğiz. Elbette ki bir şafii ile Hanbeli arasında bir şafii ile Hanefi arasında ihtilaf var. İftirak değildir bu. Ama siz bir Mutezile ile Ehli Sünnet arasında yani olmuş ihtilaf etmişler. Yani çünkü bugün artık bu ihtilaf he, Her meselede ihtilaf olmuş. Her meselede. Ay. Belli meseleler var. Fıkhın alanına giren. Zaten Ailesi Hattu vesselam ona işaret etmiş. Hakim ihtiat ediyor. Ne yapıyor? <gülüyor> İsabet ediyor ya da hata ediyor. Bu fıkhi bunlar belli. E Allah'ın isimlerinde ihtiat edelim. Böyle bir şey mümkün mü ya? Allah'ın isminin neyindeydi? neyinde? E cennet ve cehennemde iştahat edelim ya. Cenneti kendimize göre iştahatla ortaya koyalım. E kıyamette de iştahat edelim. Nasıl edeceksin kıyamette iştahat? Bana göre kıyamet yok. E ney? Bu bir ney sadece? Unsur. Yani ney? Motif. Cehennemde ateş yok ki canım. Arabın ateşi ateş. arabın cehennemi ateş. E, kuzey kutbundakinin cehennemi de Bu. eksi elli yani, bunlar hep ne? Öyle yani işte mutezileden <gülüyor> oradan buradan alıp ehl-i sünnetin içine sokmak ama tabi bunu diyemiyorlar menşe-i ne? mutezile onu diyemiyorlar hemen Kur'an'a dayandırıyorlar nereye? Kur'an'a dikkat edin çok önemli <gülüyor> Ehl-i sünneti bilirsek bellidir ya emin olun Ehl-i sünnetin içinden gelmiş, Ehl-i sünnetin mürekkebini almış, Ehl-i sünnetin kokusunu almış bir insanın çok fazla nas bilmese de bu adamların hilelerini, ifsatlarını, fesatlarını pazara çıkarması çok kolay. Ama o ruhu alacak. Evet, var mı başka? Değil mi? Beş. Diğer maddeyi de alalım, kapıyalım. 5. Üç tane alma gayret ediyor. Evet. Beş. Açık, kolay ve anlaşılır olması bağlı. Evet. Yani bizim dinimiz açık, kolay ve anlaşılır. Ha, e, hocam açık, kolay ve anlaşılır da o halde hepimiz alim miyiz? Hayır o değil. Kast edilen o değil. Açık, kolay ve anlaşılır derken işte aklı selime ve fıtrat sahiye uygun? Yani her aklın her fıtratın İslam'ı ne yapması? Algılaması, anlaması mümkün. Ama bazı akıllar var bunu kafsili bir şekilde algılar. Bazı akıllar var bunu icmali bir şekilde algılar. Yani yani şurada şimdi sağdan başlasak Osman'dan ta buraya kadar Yavuz'a kadar dönsek desek ki ahiret gününe imandan neyi anlıyorsun? Herkese farklı farklı neler var? Seviyeler var değil mi? Bir tanesi bir sayfa yazabilir. Bir tanesi iki sayfa yazabilir. Bir tanesi üst sayfa yazabilir. Bir tanesi bir iki cümle kurabilir. Ama neticede bir mefhum vardır. O da ne? Ahirete iman. İşte o işin icmalidir. Tafsiline gelince değişir. Çünkü her bilenin üstüne bir bilen var. Yani İmam bu Halife her şeyi bilir mi? Hayır. İmam Şafi her şeyi bilir mi? Hayır. Ama Necmi'nin hakkına göre her şeyi bilir demektir o. Yani ne demek bu? Yani lecminin sahip olduğu ilmi verilerle İmam Şafi, İmam Ebu Hanife'yi bir kenara koyduğun zaman bana göre her şeyi bilir demektir. Ama bir Yahya İbni May'ine göre her şeyi bilmez. Akranlarına göre mümkün değil. Anlatabildim mi? Ha bak öyle bir metottur ki işte ev sünnetteki bu metot ne İmam Ebu Hanife ile İmam Şafi yerin dibine sokuyor ne de birileri gibi ne yapıyor? Zirveye çıkartıyor. Hayır. Elbette ki. Yani akramı olan insanlara göre onlar birbirleriyle ne yaptıkları, mutalalar yaptıkları insanlar. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir adam çıkıyor diyor ki ya diyor. Bu İmam Şafi'ye de hayret ediyorum ya. Niye? Ve illa mestumun nisa kalkmış da ve in, işte e, bilmem ne anlamış. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? İmam Şafi'nin Arapçasını tenkit ediyorsun kadınlara tutmak. Dokunma. He, dokunmak. E, İmam Şafii dokunmayı dokunma anlamış. Ya Arapça bilmiyor canım oradaki kastedilen işte ve in camatumun nisa. E, sen bunu neye göre söylüyorsun? Ben işte Arapçayı öğreniyorum. Oho, sen dur bakalım ya. İmam Şafii'nin sahip olduğu Arapçaya ulaşman için senin 50 kere Şafii olman lazım. Bu asırda bir kere Şafii olmak yetmez. Sen Arapçanın babasını Arapça öğretiyorsun. Ayıp ayıp. Hele bunu İmam Şafii asla yapma. Ayıp şeyler. Ha ama e kalkıp elbette ki İmam Ahmet kalkıp İmam Şafii'nin o yorumuna katılmayabilir. Farklı bir olay. Hep söylüyoruz ilimde insaf haddini bilmek. ehl Sünnet'te temel prensip bu. Evet açıklık, kolaylık, beyan oku. O kolay ve güneşin gün ortasında açık seçik oluşu misali apaçık bir akidedir. Onda ne, ne diyordu? Di Size öyle bir mahacca bıraktım ki diyordu. Heh, gecesi gecesi de ne gibi? Gündüz, Gündüz, Gündüz gibi. gibi değil mi? Evet. Bunlar hep Nas'a dayalı arkadaşlar. Bunlar Nas'lardan alınmış. Muktebes. Yani almış Nas'tan belli ibareleri. Selef öyledir biliyor musunuz? Bakın Arapça bilenleriniz var içinizde. Herhangi bir kitabın mukaddimesini okusun. Yani yani atıyorum işte İz Abdüselam'ın mesela alsın bir kitabının mukaddimesini okusun. Ya da Nebevi'nin kitabının mukaddimesini okusun. Ya da Suyuti'nin kitabının mukaddimesini okusun. Ne görecek biliyor arkadaşlar? Mukaddemedeki bütün cümleler nereden alınma? Kur'an ve Sünnet. sünnette. Ama o kadar güzel uyarlamış ki. Sonunda kafiyeli biter. Tabi bunlar son dönemlerde yazılmış kitaplar. Elbette ki o saf Arapçaya sahip kitaplar değil. Ama genel mantık nelerden alınmadır bunlar? Kitap ve sünnetten. Yazmıyor işte. Peygamber de böyle dedi demiyor. Uzatmıyor. Cümlelerle bağlıyor. Bunlar el sünnetin temel özellikleridir. Hepsi de naslardan alınmadır. Evet. Devam edelim. Onda ne bir kapalılık, ne bir anlaşmazlık, ne de karmaşıklık yoktur. Lafızları apaçık. Manaları anlaşılırdır. Onları alim yahut Abandan birisi. Küçük büyük herkes anlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bembeyaz, tertemiz olarak getirmiştir. Gecesi gündüzü gibidir. Ondan ancak helak olan sapar. Açık ve anlaşılır oluşun örneklerinden birisi meşhur Cibril hadisidir. Bu hadis İslam'ın asıllarını son derece kolay, açık ve anlaşılır bir şekilde vermiştir. Evet. Yani kısaca bugün alacağımız bu. Dedik ki aklı selim. Aklı selim her zaman Müslümanda bulunacak diye bir kural yok. Öyle insanlar vardır ki aklı selime sahiptir. Ancak he, bu aklı selim onlara imanda fayda vermemiştir. Ama başka alanlarda fayda vermiştir. Yani o aklı selimliğini imanında kullanamamıştır belki ama... Başka hususlarda kullanmıştır. Örnek vereceğiz daha iyi anlayacağız. İbül i Rahmetullah Ali Cehmiye'ye en fazla reddiye veren insanlardan bir tanesi sebeften. Yani işte es Muhrika ya da Es-Savaykül Mursele ya da işte İçtimacı Yuşil İslamiye. Birçok kitabı var. Hep Cehmiye'ye Ehl-i Sünnet gruplara ne yapmış? Cevap vermiş. Ve bu imli kitap ve sünnete bağlı bir insan. Nadir bir kitap ve sünnetin dışına çıktı. Ama bakın Tuhfe Tuhmevdu't bir ahkam bir mevdu't diye bir kitabı var. Onu da bu Türkçe'ye tercüme etmişler. Bilmiyorum başka tercümesi var mı? Bu güzel tercüme. Hepinizin de okumasını tavsiye ediyorum. İslamda çocuk diye eğitim diye. Evet. Bakın orada belli meseleler almış arkadaşlar. Ancak belli meseleleri aldıktan sonra her meseleyi Kur'an ve sünnetle ve seleften vermiş olduğu alimlerle tanımladıktan sonra bazı şeyler yapmış. Şimdi yerini bulsun diye iyi bir yer açayım diyorum. <gülüyor> Mesela bazı tavsiyeler nedir tavsiyeleri? Mesela çocuğun sütten kesilmesi ile alakalı, çocuğun sütten kesilme zamanı her meseleyi bu kitapta ele almıştır. Burada işte Kur'an-ı Kerim'deki o iki tam yıldan bahsettikten sonra meseleyi sütten kesmenin keyfiyeti ve bu konuda bazı tavsiyelere dayandırıyor. Bakın ne diyor? Bazı örnekler vereceğim. Sadece selefin bizim anladığımız anlamda dıştan gelen kaynaklara tamamen kapalı, camit, hiç istifade etmeyen ya bu kafir milleti yok mu ya? Bunların hiçbir şeyine bizim ihtiyacımız yoktu. Zihniyetinde olmadığını göstermek için söylüyorum. Çocuğunu diyor sütten kesmek isteyen annenin bunu aniden değil de aşamalı olarak yapması gerekir. Çocuğu bunu alıştırıp egzersiz yaptırmaktır. Zira çocuğun alışıf ade denildiği şeylerden aniden ayrılması ona zarar verebilir. Nitekim Hipokrat Fusul adlı eserinde şöyle der. Hipokrat Fusul. Bak Fusul'ü bile okumuş İbn-i Kayyum. Vay vay vay. Vay hücud Daha neler var? Okuyacak tabii arkadaşlar. He. Okumuyorum ne dediğini. Okursunuz. Başka ibareler şimdi alacağım size. Çocuğun yemekten sonra soğuk su içmesi. Diyor ki, Kalinus diyor ki, Kalinus, bu da çok ünlü bir ney, Yunanlı. Şu çocukların soğuk su içmelerini tamamen yasaklayacak değilim. Yine devam ediyor. Burada onlarca yer var, ben sadece... Belli yerleri göstereceğim size. Cenin'in meniden terkip edilip yaratılması. Cenin'in meniden terkip edilip yaratılması. Yani bir araya getirilip yaratılması. Hipokrat Ceninler kitabının 3. bölümünde şöyle der diyor. Bu başka bir kitab. Evet. İlim Müslümanı yedikme. Yani örnek sadece kemiklerle uzuların yaratılması. Hipokrat diyor ki demiş gene. Cenninin bir bütün olarak yaratılması. Hipokrat aynı kitabın ikinci bölümünde diyor ki diyor. Evet. Yani Hulasa bu kitabın içinde kitabın son 100 sayfasında mesela Cenninin şekillendirilmesi Hipokrat gıda kitabında şöyle der diyor. Bunlar hep ayrı ayrı kitaplar. Son yüz sayfasında bunu sıkça göreceksiniz. Yani neden bunu zikrediyorum? Şundan dolayı zikrediyorum arkadaşlar. Yani biz Selef'i şöyle anlamayalım. Biz kafamızda Selef sadece şer'i ilimler okumuş. Sadece şer'i ilimler okumuş. Kitap ve sünnetin dışına asla çıkmamış. Bütün diğer meseleleri çöpe atmış. ümmeti Muhammed'de Muhammed'i de bu meseleleri tahrim etmiş bir nedir? Topluluktur. Hayır böyle bir şey yok. Kur'an ve sünneti biz elbette ki Müslüman kafamızla anlarız. Kur'an ve sünneti bizim kalkıp Sokrat'ın ya da Aristo'nun ya da Platon'un öğretileriyle anlamamızın bir anlamı yok. Ama mesele tıpsa, mesele sosyolojisi ise, mesele fizyaysa, mesele kimyaysa elbette ki ne yapacaksın? Döneceksin. Koskoca İbn Kayy'in bu kitapları niye okumuş? Neden? Neden? Yoksa bu kitabı yazamazdı arkadaşlar. İslam'da çocuk eğitimi sadece Kur'an ve sünnetle olmuyor. Aynı zamanda neyle oluyor? Ruh dünyası ile oluyor değil mi? E, takdir edersiniz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her meseleyi kalkıp da gündeme getirmesi ne değil? Mümkün değil. Öyle meseleler vardır ki o meseleler uzmanları tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir işaretiyle ne yapılır? Bir işaretiyle. Hani tabiri caizse fişi Peygamber Efendimiz çekmiştir. Ama onun ne yapılması gerekir? İnsanlar üzerinde incelenmesi gerekir. Herkes de aynı etkiyi yapmaz mı? Yani mesela Buhari'deki cenin meselesi. Nedir o? Dört aylık bilen var mı hadisi? Yaratılma periyotlarını bilen var mı? Kim tekrarlayacak mesela? Nasıldı? Birinci ayda şu, ikinci ayda şu, üçüncü ayda şu, dördüncü ayda şu. Yani sadece bunu bilmek ittifa mıdır? bir. Evet. Yeterli midir işte? Hayır. İbn-i Kayyum diyor ki yeterli değildir. Siz diyor tıp alanındaki bütün kitapları okursanız diyor bu alanda ne olursunuz? Mütehassız. Ama kaynağı nereden almış alırsınız? Peygamber Efendimiz'in bu hadisinden. Yani temel kanun olur. Hipokrat'ın yemini olmaz. Ama siz bunun üzerine bir şeyler katarsınız. Şu kitabı ben ilk okuduğum zaman bundan 15 yıl önce falan Arapça muhtasarı vardı. E, muhtasar. Adam özetlemiş. Onun sonuna e, yaklaşık bu yüz sayfanın 15 sayfasını falan koymuş. Ama bunların hiçbirini atmamış. Benim garibime gitmişti. Ya demiştim. Hani kitabın orijinalinde bunların olmasını anlarım da. E, bu kitabı özetliyorsun ben mübarek. Ya şu hipokratı şuradan atsaydın ya. Niye koydun? Daha sonra öğrendim ki... He, bunu özetleyen de Alman'ın talebesi ki o zaman ben kim olduğunu bilmiyordum Selim İlali Hoca ile konuşuyorum bir hoca ile üniversitede hocam dedim ya dedim kitabın sonuna bunu niye almış ya yok Hipokrat dedik yok Kasusus dedik yok o dedik yok bu dedik deyince <gülüyor> e sen ne zannediyorsun dedi. Yani selef şer'i ilimler dışındaki bütün ilimleri bir kenara atmış değil. Esas kimyacıları da selef yetiştirmiştir. Fizikçileri de Selefi yetiştirmiştir. Mantıkçıları da Selefi yetiştirmiştir. Hakikaten işin işine gelince bunu gördük. Gerçekten onlar yetiştirmiştir. Endülüs imparatorluğuna bakın işte. Bakın Endülüs imparatorluğuna. Onların hepsi Selif itikadında insanlardı. Bir kısmı eşariyle daha sonra meyletmişti. Ama bunu başarabildiler. Yani hulasa bunu başka kitaplarda da görebilirsiniz. Her dersledik bir kitap tanıtacağız. Bu genelde de bizim yayın evinin kitabı olmayacak. Şu kitabı da okuyun arkadaşlar. Hepiniz babasınız. Olmayanlar da yakında baba olur inşallah. Ha, şu kitabı okuyun. Bakın okuyun bu kitabı. Bunun Arapçasını bilen Arapçasını okusun. Esra. Esrar. Belki başka tercümesi de vardır. Ben yani Türkçe kitapları çok iyi bilmiyorum. yani Takip etmediğim için ama çıkmış olabilir. Ama bu çok iyi bir tercüme. Bu kitabı okuyun inşallah. İçinde özellikle son 100 sayfasında çok güzel bilgiler var. İnsan psikolojisini, çocuk psikolojisini İbni Kayyım Nevzat Tarhan'dan da iyi incelemiş. Bakın hiç mübalağa yapmıyor. Hani şimdi televizyona çıkıyorlar. Onları küçümsemiyorum. Onlar da çok muhterem insanlar. Çok bilgili insanlar. Ama bazen avamın diliyle konuşamıyorlar onlar. Burada İbni Kayyım avamın diliyle konuşmuş. Size son yüz sayfada Çocuk psikolojisini özetliyor. Yani o çocuk dediğiniz varlık nasıl bir psikolojiye sahiptir? Siz bu kitaptaki sünnet olan o nasları o çocuğa nasıl ne yaparsanız öğretirsiniz, kabul ettirirsiniz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike, şu mübarek tespih. Ve tövbe ilek. Bu bu şu